Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere inanmak demektir. Onun bildirdiklerine inanmayan Allah kelamına inanmamış olur. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın bildirdiklerini eshabına bildirdi. Onlar da talebelerine bildirdi. Bunlar da kitaplarına yazdılar. Bu kitapları yazan alimlere